Kardeşlerim Allah'a ve onun elçilerine her çeşit kötüleme ve iftiraya reva gören Yahudilere bazı sorularımız var. Allah'ın mutlak birliğine, gerçek manada tevhide, Allah'ın büyüklük ve kutsiyetine, hayırsız şarsız inanan, Allah bir peygamberler haktır diyen, Hiçbir peygamber hakkında en küçük bir edepsizliğe cüret etmeyen Müslümanlar olarak bir ümmeti gadabi olan Yahudilere bazı sorularımız var. Şöyle ki, siz Yahudiler İsa Aleyhisselam hakkında gerçekten ne diyorsunuz? Onlar bu sorumuza karşılık derler ki kardeşlerim, İsa Marongoz Yusuf'un oğludur ve bir veledi sahih değildir. Çünkü İsa'nın anası Meryem marangoz Yusuf'la zina ederek ona hamile olmuştur. İsa'nın bazı harikaları olmasına gelince evet o ismi azamı bildiği için ismi azam bereketi ve tesiriyle bu harikaları meydana getirmiş, nice eşyayı musahhar kılmıştır. Onlar bize verdikleri cevaplarında şüphesiz böyle diyecek kardeşlerim. Bir de buna kendi peygamberleri Musa hakkında şu sözleri ilave edebilirler. Böyle harikaları meydana getirmek üzere Allah Musa'ya da 42 harften mürekkep bulunan ismi azam duasını öğretti. İşte Musa bu sayede denizi yardı, taştan çeşmeler akıttı, çeşitli mucizeler gösterdi. Evet. Biz onların bu mahiyetteki cevapları üzerine kendilerine deriz ki, Madem Musa Allah Azze ve Celle'nin kendisine öğrettiği 42 harften mürekkep isimle yani ismi azamla o mucizeleri gösterdi. Sizler de ona bir peygamberdir diye iman ettiniz. O halde aynı ismi azamla mucizeler meydana getiren İsa Aleyhisselam'ın peygamberliğini niçin kabul etmediniz? tabi onların buna verecekleri doğru ve tutarlı bir cevapları yok fakat onların içinde bu hususta da talimli olanlar var İşte bunlardan bazıları derler ki kardeşlerim bizim Musa'nın peygamberliğini tasdik edip inanışımız bu ismi azamı ona Yüce Allah'ın vahiy yoluyla öğretmiş ve vermiş olmasındandır fakat İsa'ya Allah tarafından böyle bir şey verilmemiştir İsa bunu yani ismi azamı Allah'ın vahyiyle değil de Beyt-i Maktis'in duvarlarından yazıdan okuyarak almış. Allah'tan alanla duvardan alan bir olur mu? İşte o talimler cümlesinden olanlar da böyle diyerek güya kendilerine yöneltilen bir takım ciddi soruları cevaplandırmış. İtiracıları susturmuş olurlar. Elbette kardeşlerim iki mucize sahibi peygamberden birine inanıp da diğerine inanmamanın akıl ve mantıkta yeri olmadığı gibi hakikat ve hakkaniyetle de yeri olmaz. Allah'ın bunların kurmuş olduğu tuzaklardan sana sığınırız.